Allah Azze ve Celle El-Mu'mindir Allah Azze ve Celle As-Sadiq'dir El-Mu'min As-Sadiq Kaç oluyor buna? 55. Bu iki ile 55. Toplam 55 elli Ya, Toplam El-Mu'min As-Sadiq 55. Ee, normal kitabı göre aslında yarısı 107-108 isim var toplam ama birbirine yakın isimler var El-Mu'min As-Sadiq gibi Toplamda 100 ama yarıyı bulmuşuz maşallah. Kardeşlerime el mümin kelimesi Allah Azze ve Celle bu ismini bir yerde zikrediyor. Haşer suresi 23. ayeti kelimesinde Hüvallahun lezi la ilahe illa huvel menikül kuddusus selam El-mu'min el-azizul cebbarun mutakebbir El-muheymin el-azizul cebbarun mutakebbir Subhanallah ya'mna işrikun Burada ne yapmıştır? el Mümin İsmini Kur'an-ı Kerim'de Haşhur Suresi 23. Ayet-i Kerimesinde zikrediyor. Kardeşlerim El-Mu'min. Yani bizim man anladığımız manada ne İman eden demektir kelime manası. İmanın aslına baktığımız zaman neye döner? Tasdik ve ikrara döner. Yani bir şeyi tasdik etme, doğrulama ve itiraf etme, ikrar etmeye döner aslı. Ve bu da nedir? Bir şeyi irşad etmeyi, doğru yol göstermeyi ve Doğrulayanları yani doğru sözlü olanları tasdik etmeyi gerektir. Ve yine onların doğrulu olduğuna dair hüccetler, deliller indirmeyi gerektir. Allah Azze ve Celle hakkında. Ve Allah Azze ve Celle kendi nefsine ne yapıyor? Burada sena ediyor ve kulları onların doğruna dair hüccet ikame ediyor. O yüzden mücahit diyor ki kardeşlerim rahimuhullah el mu'min. الذي وحد نفسه kendisini birleyendir. Şehidallahu ennehu la ilaha illallah. O. âl 18'de Allah Teâlâ Allah diyor kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Bu da Şahitliğin en yücesi, en ulusudur kardeşlerim. Yani bunun üstünde daha büyük bir şahitlik yoktur ki Allah Azze ve Celle el-Mu'mindir. Mücahidin dediği gibi Rahimullah'ın, Ellezi vahede nefsı, kendini birlemiş ve şahitlik etmiştir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu şahitliği en yüce şahittir ki en yüce şahittir. O da nedir? Allah, tebar, Rabbil Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celledir. Bunun manasıyla alakalı kardeşlerim Tirmizi'de gelen ve İbn Mace'de ve başkalarında gelen Ebu Saktan ve Ebu, e, -Agar, Ebul, Ebu e, Agar Ebu Muslim, Müslim kendileri Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu şu şekilde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve dediğine şahitlik etmişlerdir. İza kâle'l abdu, Bir kul dese ki La ilahe illallah ve allahu Allah der ki diyor tebareke ve teala kulum doğru söyledi. La ilahe illa ana benden başka ilah yok ve ana akbar ve ben en der diyor. Kul la ilahe illallah vahde. Ondan başka ilah yoktur sadece o vardır dediği zaman Allah der ki sadaka abdi. Kulum doğru söyledi. La ilahe illa ana vahdi. Sadece benden, yani benden başka ilah yoktur, ben tekim. Bu izâ kal kul dediği zaman, La ilahe illallahü vehtahu la şerikele. Allah'tan başka ilah yoktur, onun hiçbir ortağı yoktur, tektir dediğinde, Allah der ki sadaka abdi, kulum doğru söyledi. Benden başka ilah yok, benim bir ortağım da yoktur. Kul dese ki, La ilahe illallah, lahul mülk ve lehul hamd. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk de, hamd da onadır. Allah der ki, sadaka abdi, kulum doğru söyledi. Benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd bana aittir der diyor Allah Azze ve Celle. Kul der, dediği zaman, La ilahe illallah, ve la ve la kuvvete illa billah, dediği zaman, Allah der ki, sadaka abdi, kulum doğru söyledi. La ilahe illa ene, La ve la illa benden başka ilah yok güç ve kudret de sadece benim elimdedir der diyor Allah azze ve celle Tirmizi'de ve İbn Mace'de gelen rivayette ve rivayetin devamında diyor ki men <gülüyor> razakahu her kimi diyor bu ölüm anında bunları söylemek diyor rızıklandırılırsa bunları söylemek nasip edilirse ona diyor ateş Dokunmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rivayette. İbn-i Kayyım Rahimuhullah, El-Mu'min kelimesini Allah Azze ve Celle'nin El-Mu'min ismiyle alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de El-Mu'min ismidir. Allah El-Mu'mindir. İki tefsirden bir tanesi El-Musaddik demektir. Yani tasdik eden, doğrulayan manasına da gelmektedir der İbn-i Kayyım Rahimuhullah. Bu ne demektir? O Resullerini ve Nebilerini tebliğ ettikleri şeylerde doğrulayandır Allah Azze ve Celle. Onların getirdikleri delillerin doğruluğuna dair şahitlik edendir Allah Azze ve Celle ve bütün onların doğruluğuna dair Resullerinin hak olduğuna gönderdikleri, onlara gönderdiğinin vahiy olduğuna dair tüm ufuklarda ve kendi nefislerinde bunları göstermiştir. Diyor ki Allah azze ve celle Senurihim fil afaqi fi Onların ufuklarda ve kendi nefislerde biz ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum hak. Hatta onlar için onun hak olduğu yani Kur'an'ın hak olduğu ne yapsın ortaya Çıksın. Demek ki Allah Azze ve Celle el-Mu'min kelimesi ismi nedir? El-Musaddik yani tasdik eden, gönderdiği Resulleri ve onlara gelen vahyin hak olduğuna dair onları olaylayan, destekleyen ve şahit olandır Allah Azze ve Celle. Yine kardeşlerim el-Mu'min isminin delalet ettiği, gösterdiği manalardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle korkulardan Emin kılandır. Ve e, bu da nedir? Onlara emniyet verendir. Ellezî at'amehom min du'in ve âmenahum min khawf. Onları ne yapmıştır? Açlıktan kurtarıp onları yedirmiştir. Ve ve âmenahum min khawf. Onları da korkudan emin kılmıştır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin el-mumin ismiyle alakalı isimdir. Ve yine diyor ki, وَلَيُبَدِّلَنُّهُمْ min badi خَوْفِهِمْ اَمْنَا Onların korkudan sonra ne yapacağız? Onlara emniyet güven vereceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin El-Mu'min ismi birçok yüce manaya gelmektedir. Baktığımız zaman Allah Azze ve Celle kendi nefsine tevhidle alakalı yani bir olduğuna dair ne yapıyor? Allah Azze ve Celle kendi nefsine şahitlik ediyor ki bu en yüce şahitlik, en yüce şehadettir. Ve yine Allah Azze ve Celle şahit edenlerin tevhidle, tevhide şahitlik edenleri ne yapıyor? Onları tasdik ediyor. Demek ki onların söyledikleri haktır ve doğrudur. Peygamberlerin ve nebilerin getirdikleri. Ve yine Allah Azze ve Celle peygamberlerine gönderdiği hüccet ve açıklamaların beyinlerin delillerin ve ne söylediklerse Allah Azze ve Celle'den söylediklerinin tebliğ ettiklerinin hak olduğuna ve onlarda hiçbir şüphe olmadığına dair Allah Azze ve Celle yine şahitlik etmektedir beyni Allah Azze ve Celle kullarına mümin kullarına yardım edeceğine e, dair vadenin hak olduğunu tasdik ettiğini doğruladığını söyler Allah Azze ve Celle gör ki Enbiya dokuzda tümme sadqnahumul vade sonra onlara ve ettiğimizi doğruladık fa ancinehum wa mansha onları ve dilediğimizi kurtardık diyor Allah azze ve celle. Ve yine Allah azze ve celle Nur Suresi 55. ayet-i kerimesinde amanu Allah azze ve celle sizden olanlara iman edenlere bir vaatte bulunmuştur. Amanu ve Sizden iman edenleri ve salih amelle işleyenleri. Le fil min qablihim. Sizler onlardan öncekileri yeryüzüne hakim kıldığı gibi sizleri de hakim kılacağını vaat etmiştir. Vele yümekinen nehum di nehum elledi Onlar için razı olduğu dini yeryüzünde hakim kılacağına dair. Vele yubedilen nehum min بعد خَوْفِهِمْ أَمْنًا Ve onları korkudan sonra emniyete kavuşturacağına. يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Yalnız bana ibadet edecek. Ve bana hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَعْلِكِ Her kim bundan sonra kafir olursa, küfre dönerse, girerse, فَاُولَٰئِكَ humul الْفَاسِقُونَ Fasık olanlar bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle mümin kullarını, muttaki kullarını azabından ve cezalandırmasından emin kılacağını vaat etmiştir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin el-Mü'min ismiyle alakalı. Diyor ki Allah Azze ve Celle, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمِ <im İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, yani şirk koşmayanlar, اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُوا İşte emniyet onlar içindir. وَهُمْ <hid <comunque> muhtedun Hidayet erenler de onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki Allah? اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَئْتِىٰ مِنَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ateşe atılan mı, kıyamet günü ateşe atılan mı daha hayırlıdır? Yoksa kıyamet günü emniyetli, güvenilir bir şekilde gelen mi daha hayırlıdır? Beni diyor ki Allah Akgaf Suresi 13'te اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ Rabbimiz Allah'tır diyen ثُمَّ اسْتَقَامُوا sonra da dost doğru yol üzere devam edenler fela khaufun alehim ve lahum yahsenun onlara ne bir korku vardır ne de bir üzülme vardır onlar korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar evet yine kardeşlerim Allah azze ve celle Onlara yüce bir e, kurtuluşu vaat etmiş. Cennetlere gireceklerini vaat etmiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ Bize vaadini gerçekleştiren, vaadinde doğru olan Allah'a hamd olsun derler onlar. وَاَوْرَثَنَا art Ve bize cenneti ne yaptı? Cennete verdi, cenneti girdirdi. نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَ شَاءُ Cennette dilediğimiz gibi Geziyoruz derlerdir. فَنِعْمَا اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Dünyadayken amel edenlerin ecri sevabı ne kadar da yücedir. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle e, El-Mu'min ismiyle alakalı onlara e, korkudan korkunun zıttı olan emniyeti vereceğini vaat ediyor. اَلَّذِي اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَاَمَنَهُمْ min خَوْفٍ Onları açlıktan ve nedir? Korkudan kurtarmıştır. Allah Azze ve Celle güvende e, kılmıştır. Allah Azze ve Celle as sadık isminde de En'am suresi 146'da وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Biz e, doğru söyleyenlerdeniz şeyinde yani Allah Azze ve Celle vadinde ve tehdidini yerine getirendir. Eğer bir vaatte bulunmuşsa, bir şeyde söz vermişse onu yerine getirir. Eğer bir şekilde bir azapla tehdit etmişse Allah onu muhakkak yerine getirir. Çünkü sözünde, vadinde ve tehdidinde sadık olandır, doğru olandır Allah. Azze ve Celle Şeyhul İslam ibn-i Teymi Rahimullah bununla alakalı diyor ki hiç şüphe yok ki Allah Azze ve Celle itaat edenlere vaad ettiğini muhakkak yerine getirecektir. Allah Azze ve Celle kendisinden bir şey isteyenlere icabet edeceğini ve ne yapmıştır? Vaad etmiştir çünkü o asla vaadinde huyfetmez, vaadinden vazgeçmez. Allah diyor ki vaadallahi hakka onun vaadi sözü haktır. وَمَنْ asdaqu min Allahi قِيلَى Allah'tan daha doğru sözlü birisi var mıdır? O da nedir? as ismiyle e, alakalıdır ki Allah hem vaadinde hem de tehdidinde doğru olandır. Allah'tan daha doğru sözlü hiç kimse yoktur. Allah hepimize e, hayır versin. Bu isimleri gereği gibi bilen, bunlarla amel eden, yaşantısına geçiren kullarından eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allah'ım amin. Subhanekallahu mu bihamdik. اشهد أن لا إله إلا أن تأستغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين